chip caste Merhaba Kainat, bugün 25 Temmuz Perşembe, yıl 2013, ay 7, gün 206, Hızır 81 1434, Hicri Ramazan 17, 1429, Rumi Temmuz 12, İstanbul için iftar vakti 20.37 Fırtına Günün sözü, kendinizi beğenmeyiniz, birbirinizi haset etmeyin, darılmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, Hazreti Muhammed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 Yemek listesi gün 206 kalamar tava puf böreği zeytinyağlı enginar salata ve tahin helvası Büyük Saatli Marif Takvimi looking at the rain. a ball. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın dördüncü Açık Gazetesi açıldı Ömer Madra, Canton Tonbil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Ball of Chain Ball and Chain adlı parçayla Big Mama Thornton'dan çalarak başladık. Willie Mae Thornton ama herkes onu Big Mama büyük am ee, anne diyebiliyor. biliyor ee, ve Red ve Blues ve Blues şarkıcısı şarkı yazarı aynı zamanda ve ilk defa mesela Elvis President'in çok meşhur ettiği Hound Dog'u daha 1952'de kendisi söylemişti ve haftalarca birinci sırada yer almıştı Rhythm ve Blues listelerinde bu plan arka yüzünde de They Call Big Mama bana Big Mama derler diye de lakabını da söyleyen ve bu şarkı 2 milyon kopyadan fazla satmış daha sonra Elvis Presley söylemişti işte Hound Dog'u ve Ballin Chain'i de Janis Joplin söyledi ve o da çok büyük bir başarı kazanmıştı. Açızane kanaatim. Big Mama Thornton'un yorumunun daha başarılı olduğu. Janis Choplin'ın Göre. Evet, tarihte bugün neler olmuş ona bakalım. 1788'de Wolfgang Amadeus Mozart 40. senfonisini tamamlamış. Köhel sayısı 550. Çok genç yaşta, büyük... Çok müzik tarihini değiştiren nitelikte bestelerden bahsediyoruz. 1993'te İsrail büyük bir Lübnan'a büyük bir saldırı hesap, verili, hesap sorma operasyonu adı altında yürütüyor ve Lübnanlarda bunu 7 gün savaşı diye adlandırdılar. 2010'da da Wikileaks Afganistan Savaşı ile ilgili olarak çok çeşitli dokümanları Amerikan tarihinde, askeri tarihinde görülmemiş sırları ortaya döktü ve türlü hukuksuzluğun insan hayatını ve canlıların hayatını hiçe sayan korkunç şeylerin olduğunu ortaya koyan Wikileaks belgeleri tarihte bugün. İlk defa 2010'da yayınlanmış oldu. Devamı geliyor. Şimdi günün haberlerine bakalım. Başbakan Erdoğan konuşma yaptı. Ve polisimiz güvenlik için Toma'da kullanır biber gazı da dedi. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği iftarda konuştu. Bu ülkenin polisine, öz evladına utanmadan, küfreden, beyni felçli zihniyete değil, milletimize bakarız, diyor. Güvenlik tesisi için yapıyor. Bakın diyor, Amerika'da 17 yaşında bir genç, zenci, öldürüldü. Buyurun kıyası yapsınlar. Bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar, diyor. Burada bir ufak hata var ama daha sonra istersen üzerinde dururuz. Polis değil de öldüren. Trayvon Davis öldüren mahallenin Bekçisi. bekçisiydi evet. ve özel yani özel olarak tutulmuş birisi kerameti biraz kendinden menkul yani, yani ondan, evet. ondan bahsetmemiz lazım resmi Ama polis değil başbakanın başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri bilgisinde çok fazla sorgulamamak lazım geçtiğimiz ay içerisinde de Wall Street eylemlerinde ölen insanlar olduğundan bahsedilmişti. Occupy Wall Street'de. Ve 17 kişi öldüğünü o, o da yanlış bilgi. O da bir diplomatik krize neden olacaktı. Evet. Ve e, çok başarılı bir performans sergilediklerini söylemişler ve şiddete, her türlü vandallığa Hukuksuzluğa, şiddete karşı mücadele eden, sabırla tahammül eden polis hedef gösteriliyor. Eylemcilerin sırtısı sıvazlanıyor diye bir e, konuşma yapmış. Bunun üzerinden biraz gideriz. E, bunun bir cevabı da, cevabı olacak nitelikte bir şey de geldi yalnız. Ondan da bahsetmemiz lazım aralarında Susan Sarandon, David Lynch ve Sean Penn gibi ödüllü sinemacıların olduğu bir grup ünlü, Türkiye Başbakanına açık mektup başlıklı bir metinle polis şiddetini başbakanın dün sözünü ettiği, konuşmasında sözünü ettiği çok medeni davranan, davrandığını söylediği polisin son derece şiddet kullandığını bunu en kuvvetli bir dille kınıyoruz diyorlar. Çok uh, sert bir mektup yollanmış Batı'nın sanat dünyasından önemli isimler. Bunun da üzerinde dururuz. Sanat değil. Yalnız da aynı zamanda biyografi yazarları ve sinema e, yönetmenleri milletvekilleri. milletvekilleri de var. Yer alıyor. Ve çok önemli bir benzetme de yapıyorlar. Bunu ilk defa duyuyoruz. Eşi görülmemiş kuvvette bir, e, sertlikte bir kuvvet kullanılıyor diyor. Polis güvenlik için Toma'da kullanılır, Bibergaz'da diyen başbakana bir tür tesadüf sonucu cevap niteliğinde olmuş. Ve Erdoğan'ın Gezi parka eylemlerine karşılık olarak düzenlediği milli iradeye saygı mitingleri de Almanya'da nazi Faşist Adolf Hitler döneminde düzenlenen Nürnberg mitinglerine benzetiliyor. Mitingine ve mitinglerine benzetiliyor. Bunun üzerinde de bir miktar durabiliriz. Gezi Parkı mektubu. Bundan önce de zaten daha önce e, e, önemli şeylerden, yazar, düşünürlerden de Sanatçılardan gelen başka mektuplar da vardı filozoflardan gelen mektuplar da vardı hepsini <gülüyor> birden ele alırız. Evet başka açıklamalar da vardı bunlardan bir tanesi de başbakan yardımcısı <gülüyor> Bülent Arınç'ın açıklamasıydı. Bülent Arınç Türkiye'de gazetecilik mesleğinden ve yazdığı yazılardan dolayı tutuklu kimsenin bulunmadığını söylemiş ve şu şekilde konuşmuş. Yazısından, karikatüründen, kitabından, romanından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun veya Terörle Mücadele Kanunu'nun herhangi bir maddesini ihlal etmemiş olmasına rağmen yargılanan ve hüküm giyen bir insan varsa bana gösterin. Hem onun gidip elini öpeceğim hem de ondan özür, dile özür dileyeceğim diyor. Yani bu el, el öpme biraz daha uzayacak gibi duruyor. Ama bir diğer taraftan da Gezi Parkı direnişinde 105 habercinin darp edildiği, 28'inin gözaltına alındığı, iki gazetecinin cezaevine gönderildiği, Nisan ve Haziran döneminde 66 gazeteci ve 27 dağıtımcının hapiste olduğunu da hatırlatmak lazım anet in internet sitesinden gelen bilgilere göre. O da evet yani bir ilginç şey var bu bir Biyanet'in toparladığı bu basın özgürlüğüyle ilgili metinde bir çeşit arınca bir tür ve aynı zamanda gelmiş olması açısından sadece bir çeşit cevap niteliğiydi taşıyor. Doğrudan cevap olmamakla beraber. Beşik gazeteci 13 kişi terörlü mücadele kanunundan 67 yıl, 1,5 ay 22 gün hapis cezası ve 99.960 lira para cezası almışlar. Bu da aynı şekilde haberin içerisinde Bundan bir diğer bilgi. Evet, bu durumda el öpmekle bitmez bu iş yani. Evet. Baya e, uzun süren bir el öpme e, töreni teşkil edebilir. Öte yandan da Şeyi de söyleyelim Bir Diğer haberlere de hızla geçelim Sonra döneriz Gazeteciler Bayramı Kutlan'a dursun Yavuz Baydar Ombudsmanlık görevi yürütürken işine, Sabah gazetesinde işine son verilen Yavuz Baydar İşten çıkarılma gereken medya analizlerini başta New York Times olmak üzere çeşitli mecralarda dile getirmiş olmam demiş. Hazal Özvarış'ın kendisiyle internet üzerinden e-mail üzerinden yaptığı T24'teki mülakata göre söylüyoruz. Partizan haberciliğin sonuçları üzerinde konuşuluyor. Bu da gazetecilerin bir başka yoldan e, sansürlenmelerinin illa, e, belli bir maddeden dolayı terörle mücadelede e, kanununda ya da başka kanunlara göre değil doğrudan doğruya patronlar kanalıyla da de devre dışı bırakılmalarının örneklerinden biri sabah ayrıca Yavuz Baydar'ın köşesini internetten de kaldırmış böyle, belki de böyle bir olayın Böyle bir kişinin de yaşadığı giderek tereddütlü bir hale gelecek bir hafıza deliğine 1984 romanında olduğu gibi hafıza deliğinden uçup gidecek ya, Yavuz Baydar ve bütün yazıları. İnternet gibi bir teknoloji olduğu için bunu bu kadar kolay yapabileceklerini zannediyorsa sabah gazetesi, internet yöneticileri ve kurmay heyeti e, pek kolay olmayacak o işleri. Hepsi arşivli, hepsi bir şekilde bulunabilir yazılar bunlar. Sadece sabah gazetesinin genel düsturunu gösteriyor galiba bu kendi yazarlarını kendi tarihinden silmeye çalışmak sadece sabahla sınırlı değildir bu ama gene de son örneği bu. Evet. Sabah yani Sovyet döneminde çok sık rastladığımız bir şeydi Stalin döneminde bu. Çeşitli ülkeler. ülke. Neyse üzerinde durmayalım. Ayrıca sabahla ilgili bir haber daha var. Medya Tava'dan. Ombudsman Yavuz Baydar'dan sonra Emre Aközlü'nde acaba Sabah gazetesiyle ...yollarını ayırıp ayırmadığı soruluyor. Ee, Yavuz Baydar... ...kişisel hesabından attı. Bildiğim bugün yazmış olması... ...gerekiyordu. Emre Aköz'ün... ...sabahtaki yazısı nerede ben mi göremiyorum... ...yoksa... ...tweetiyle ortaya koymuş. Böyle bir... ...durum var. Onun dışındaki... haberlerde şöyle... ...camide uygunsuz görüntü... ...diyanet işleri de... Te ...tespit etmiş... Mehmet Görmez, Gezi Parka eylemcilerinin Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde göstericilerin Müslümanların kabul edemeyeceği başka davranışlar içinde olduğunu kanıtlayan gösteriler var demiş. Fakat görüntüleri paylaşmayı gereksiz bulmuş. Benim tahminimce bu Ramazan boyunca duymasak da önümüzdeki günlerde böyle bir videonun olduğu imaların oldukça sık bir şekilde duymaya devam edeceğiz. Neredeyse tem Haziran ayının başından veri bu, elde bir video var. Bu videoda bazı şeyler var ama göstermiyoruz şeklinde gelen demetleri en azından yetkililerin ağzından 4-5 kafa duyduğumuzu hatırlıyorum ben. Devamı da geliyor galiba. Buna İngilizce'de ne derler biliyor musun? Evet. Teaser. Teaser? Evet. Ben repeat atmak diye böyle bir şey harbi gibi bir şey var. Böyle yani. tease eder. yani gıdıklayıcı reklam tarzına deniyor bu. Ama elde bir şey varsa tease de edilir değil mi? Yani önceden e, verdiğimiz materyal vardı. Onu bilemezsin böyle. Yayıncı ilkeleri hani yok mu? Streptizde e, hmm, böyle direye sarılır ve bacağını sallar mesela. Streptiz sanatçısı olan. Şimdi gayet net anlaşıyordun, evet. Ama gerisini göremezsin. E, cezaevlerindeki çıplak aramaya da ilk dava açılmış Volkan Karakuş'un 2 yıl önce cezaevine girerken Çıplak aramaya itiraz edince dövüldüğü Ve kıyafetlerinin zorla çıkarıldığı iddiasına ilişkin 4 gardiyan yargılanmaya başlamış Bu da önemli bir haber Gene bunu belki de e, gezi özelinde ele alabileceğiz Almaya değer mi değmez mi onu da bilmiyorum ama Eski savcılardan Cumhuriyet Savcısı ve Adalet Akademisi öğretim üyesi görevlisi Mehmet Yücesoy gezi eylemleriyle ilgili olarak e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini söylemiş. Hayır. Henüz idamı geri getirmeyi önemlidir. Seçim çalışması içerisinde bence bunu da koysun. Kendisi savcılıktan istifa edip ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adaylığını açıklamıştı geçtiğimiz seçimlerde. Öyle mi? Ben evet, evet. takip etmemişim. Fakat seçilememişti kendisi. Yeniden seçim çalışmalarına erken başlamış görünüyor. Bakalım ben, idam olmasın da yani e, konuşsun bu şekilde. Ama i̇dam konusu geçtiği zaman benim ensemdeki tüyler yavaş yavaş hafif, hafif yukarı çıkmaya başlıyor. Bunu da günün ikinci teaser olayı olarak niteleyelim. Gelecek seçimlere devam edelim. da Üniversitesi'nde de diren etiketiyle yazılı bir tişörtle mezuniyet töreninde konuşma yaptığı için hakkında soruşturma açılmış. Yardımcı doçent doktor Timuçin Köprülüğe meslektaşlarından da destek gelmiş. Ben de o t-shirt'ü alkışladım. Bana da soruşturma için demişler. Ekonomiyle ilgili birkaç önemli haber var. Financial Times Türkiye'de Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırımına geniş yer ayırmış. Ve Türkiye'de büyüme hedefinin tutması zor demiş. %4 büyüme zor demiş. Buna da belki biraz bakarız. Ayrıca da Amerikan'ın önde gelen iktisatçılarından Nouriel Rubini Guardian gazetesinde yayımlanan makalesinde Türkiye'nin de aralarında olduğu ekonomisi büyüyen ülkelerde <gülüyor> balayı dönemi sona mı erdi sorusunu gündeme getirmiş. Keskin ekonomik yavaşlamalar gözleniyor. Türkiye dahil büyüyen ekonomiler yavaşlayacak demiş. Mesela bunun bir örneğini Brezilya'da görebilmek mümkün. Daha düşük büyüme öngören Brezilya hükümeti mali hedeflerine tutturmak için 4.5 milyar dolarlık bir harcama kesintisine gitmiş. İki ay içerisinde ikinci kes kesinti yapmış Brezilya. Bu arada Brezilya'daki eylemler de devam ediyor aynı Brezilya'da, zamanda. Brezilya'da, Bulgaristan'da e, aynı zamanda Filipinlerde mi? Evet Filipinlerde eylemler devam ediyor. Papa da Brezilya'ya gitmiş. Yani Bulgaristan'da müthiş eylemler var. Bulgaristan'da biri. parlamentoyu çevirmişler ve içeriden zor kaçmış bakanlar ve bürokratlar. Evet. Bir de iklim haberleri var. Onları bir, bir iki gün yoğunluktan dolayı ikinci planda görmek gibi bir durumda kaldık. Tabi hiç affetmiyor haberler bizi. Bir kere e, deniz seviyelerinin her bir derecelik artışta iki buçuk metreye yakın yükseleceği haberini söylememiştik. Bu daha 15 Temmuz'dan beri gelen son derece ürtüyle ürpertici bir haber. Bir derecelik artış iki metre iki nokta üç metre. 2.3 metre. Yol açıyor. Kaç metreye kadar gidebilirsiniz gönlünüze göre? Sonu yok. Şimdi ben bir yapmayayım bununla ilgili olarak. E, fakat bir başka benzetme daha var. Çok yeni bir araştırma var. Bu da 19 Temmuz tarihli bir araştırma. E, tereyağı gibiymiş. Grönland'daki iç buzların erimesi ee, böyle tereyağı gibi gidiyormuş. O son 18-20 yıl içinde 5 katı hızlanmış artış. Çok ürkütücü haberler. Yüzey suları e, yani daha önce mesela e, yüzyıllar içinde beklenen bu erime şimdi 10 yıllar içinde çok hızlı akselerasyona yol açacak denebiliyor. Böyle de bir haber var. Bir de nükleer Fukushima'daki nükleer felaketi gizlemişler. Fena halde gizlemişler. Abi gizlenilen şey yani ortadan da kalkmamış. Yani gizlenmesine gerektirmeyecek bir durum ortaya çıktığı için. Ee, bu sır partisi kaldırılmış diye bir şey söz konusu değil. Halen devam ediyormuş Fukushima'daki o, bu tehlike durumu. Ve daha önce söylenenden tam 10 kat daha e, fenaymış ekspoze, ekspoze olma durumları işçilerin en az 10 kat daha. Evet. Bir de Snowden'la ilgili bir haberimiz var. İlerleme sağlanmış ve Snowden'la ilgili Tarihin en önemli whistle dedikleri yani oyun bozanı dedikleri Snowden henüz çıkamıyormuş ama belgeleri almış ve yani bir aydan bir aydan fazla bir süredir Şeremetyevo hava limanında Moskova'da transit bölgesinde duruyordu. Bazı ön dokümanları almış geçici sığınma belgesi verilecek kendisine. Fakat henüz Rus hükümeti onu terminali terk edecek belgeleri sağlamamışlar. Halbuki öyle olduğu söylenmişti. Bu işler biraz zor oluyor. Ama durum böyle. Evet, İkinle alakalı haberler bitti mi size? İyi bir haberim vardı. Bitti. Bitti. Söyle bu küresel ısınmaya da el atmış teşkilat iklim çalışmaları için 1 milyon 200 bin liralık liracık diyelim Hatta buna bir araştırmayı sponsor olmuş yani ama bütün vak bütün kaynaklarını tüketmiş kesmişlerdi ama biraz kalmış işte 1 milyon 200 bin lira diye geçiyor Milliyet'in internet sitesinde kendileri çalışmaları için sunulan öneriler arasında ise Atmosferdeki seyre gazların, gazların emilmesi, gök, gökyüzüne güneş ışığı yansıtıcılarının kurulmasının yer belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'nden Lauren Rugani bu çalışma için ön çalışma yapmadıklarını ellerinde yeni teknolojilerin olmadığını belirterek endişelerini dile getirmiş. Ama 630 bin dolarcık da CIA'nin gönlünden kopmuş dünyanın geleceği için. Evet yayın çok önemli bir raporu vardı aslında. Onu da örtbas etmişlerdi işin ilginç tarafında. Bir de çok önemli bir başka haber vardı. Onu da aslında neredeyse ikinci sırada önemli söylemeliydik. Üçüncü sırada belki başbakanın konuşması, bu batıdaki sanatçıların başbakanı uyarmaları daha sonra e, koç grubuna ait TÜPRAŞ'a polis eşliğinde baskın düzenlendiği belirtiliyor mali ekiplerinin tesiste kaçar ak, e, kaçak akaryakıt arandığı da bildirilmiş TÜPRAŞ'ta kaçak akaryakıt mı aramışlar? kaçak akaryakıt aramışlar evet TÜPRAŞ'ta yani son derece bir şey var e, Ali Sarikalar Diyarı'nda de okumaya başlamamızın zamanıdır 1984, bir bir gün 1984, bir gün Ali harikalar diyarında okuyalım bence. Yani Türkiye'nin en büyük e en büyük olarak nitelendiriliyor. Ama evet. ne olduğu söylenmiyor burada haber içerisinde. En büyük kar eden yani en evet. büyük gelir ve kar elde eden kuruluşu. En büyük sanayi şirketlerini açıklamış. Başta TÜPRAŞ geliyor. Türkiye'deki en büyük sanayi şirketi e, NTV MSNBC'nin haberi bu. 40.1 milyar liralık üretimle TÜPRAŞ gelirken burada kaçak yakıt mı aramışlar? Evet. Ve e, yani şuna da bağlanıyor. İyiyim. E, ...neden olduğu konusunda da... ...birazcık spekülasyon yapılmış haliyle... ...böyle bir birazcık... ...sürreel gibi gelen olayda... ...T24'ün verdiğine göre... ...gezi parka eylemleri sırasında... ...polisin gazlı müdahalesinden... ...kaçanlara divan otelinin... ...kapılarını açtığı için... ...Başbakan Erdoğan'dan sert tepki gören... ...koç grubuna ait TÜPRAŞ'la... ...yani insani yardım... ...yaptığı için... Türkiye petrol Rafinerileri anonim şirketine maliye ve polis ekipleri tarafından ortak baskın yapılmış. Tüpraş bu her zaman yapılıyor demiş. Yani her zaman yapılan. Rutin baskınlar mıymış? Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yıllardır liste başı olan. 2012'de Kübraş'ta. 40 milyar 118 milyon 28 bin 63 liralık net üretim satışıyla birinciymiş. Ee, Türkiye evet Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi bu. 500 büyük sanayi kuruluşu İstanbul Sanayi Odası'nı yaptığı araştırmaya göre. Fakat e, polis öyle değil demiş durum. Kaçak arıyoruz demişler. Kaçak arıyor. Sanki bir kamyon var kamyonun artık arka şeyinde deposunda e, Irak'tan İran'dan gelen kaçak yani, gençler var. Genel Müdürü Yavuz Erkut e, bu e, her zaman yapılan fiziki envanter e, denetimidir demiş ama enerji etkileri bu EPDK'nın enerji piyasa denetim kurumu oluyor? EPDK nasıl e, açılımı nedir? Tam enerji piyasaları denetleme kurumu mu? enerji plazaları düzenleme kurulu düzenleme kurulu evet. pardon onun programlı denetim çalışmaları kapsamında değildir demişler bu bir vergi incelemesidir maliye ve emniyet genel müdürlüğü tarafından sürdürülen demişler onu da veririz duruma da bakırız. bir de KCK'nın yaptığı bir açıklama var Rojava halkı Kürtlerin onurudur diyor KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığından el kaide bağlantılı İslam maskeli çetelerin Batı Kürdistan'a yönelik saldırılarının hem Kürt düşmanlığı hem de demokrasi düşmanlığı olduğunu belirtmiş. AKP tek parti dönemi ve sonrasındaki Kürt politikasını bırakmadı diyor. Asıl Kürtlerin sabrı taşıyor demiş. Burası Başbakanın sabrının Erdoğan sabrımız taşıyor demesi üzerine Buna da bir cevap vermişler. Böyle bir konuşmalar ve cevaplar halinde, diyaloglar halinde geçen bir gündü. Şimdi ara verdik. Açık gaste. Farlow ve arkadaşlarından dinlediğimiz A Foggy Day adlı parçayı da Tal Farlow hatırladı Tammy Holt Farlow. 1998'de hayata veda etmiş, 1921 doğumlu önemli bir caz gitaristi. Ahtapot deniyor, elleri çok büyük ve böyle ahtapotun şeyleri gibi kolları gibi. Ve Parmakları şeyin üzerinde dolanıyor. Gitarın tapı ve telleri üzerinde e gelmiş geçmiş en önemli caz gitaristlerinden biri sayılıyor. Burada bu ölüm yıl dönümünde kendisine anlık bir günaydın dedik. Görşvin'in A Foggy Day sesli bir gün adlı parçasını seslendirdim. Evet dönelim şimdi konularımıza bir de şeyden de bahsedelim son olarak yani ek bir haber olarak demokratikleşme paketi de tamamlanmış çözüm sürecine dönük öyle bir haber var. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç yarınki son görüşmenin ardından paketin Erdoğan'a sunulacağını açıklamış seçim barajı kamuda başörtüsü Alevi açılımının Alevi da açılımı da bulunuyor. Ayrıca terör örgütü üyeliği ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili düzenlemelerde yer alıyormuş. Fakat mesela başka bir yerden görebildiğimiz kadarıyla bir gazetede %10'luk seçim barajı devam edecekmiş. Noktayı koydu diyor Arınç sanki sadece Arınç'ın etkisinde bir şeymiş gibi. Böyle bir durum %10'luk seçim barajı tartışmasına noktayı koydu diyor. İstikrar için barajı koruyacağız. Yani istikrar için seçim barajı şartmış dünyanın galiba Maldivler ve bir ülkesi daha. onu Maldivlerde bir... yakın zamanda darbe olmuştu değil mi? Evet orada var bir tek bu yükseklikteki bölümde. Şey. seçim barajı olmadığı zaman da darbeye gidiliyormuş ama temsilde adaleti güçlendirecek adımlar atılabiliyormuş evet, böyle bir şey bir de bir haberde Haliç Port diye adlandırılan İstanbul Haliç Yat ihalesinde en yüksek teklif Riksos Oteller Zinciri sahibi Fettah Tamince'nin şirketinin yer aldığı Konsorsiyum tarafından verilmiş evet. 1 milyar 346 milyon dolar Libya'daki savaş sonrasında yıldızı iyice parlayan bir e, şirketler grubuydu. Özellikle Rixos Oteli'ndeki o basın açıklamalarından sonra kendisi e, şirketin başkanı da bunu açıklamıştı. Şimdi bu sefer de yeni bir ihaleyle beraber tekrar gündemin başlıca unsuru haline gelmişler. Ama burada Kaddafi e, yok. Burada Kaddafi yok. Burada e, çılgın Türkler miydi başbakanın deyimiyle beraber? Limak, Cengiz ve son isminin, ismini şimdi şu anda hatırlayamadığım bir şirketle beraber ortak konsorsiyumdan Cengiz İnşaat girmişti. Fakat onlar bir şekilde daha yükseltmemişler bedeli. Bu sefer kazanan belli olmuş. Evet, iki yat limanı, beş yıldızlı iki otel, tabi bir alışveriş merkezi ve eğlence merkezleri 45 yıl boyunca işletecekmiş. Haliçport'un inşaatı inşa edilmesi 4 yılda bitirilecek. Ama tamince de hazır bir projemiz yok. Bazı çizimlerimiz var. Onay çıkınca paylaşacağız diyormuş. Cale şey, Özgel haberine göre Köşe yazısında belirtmiş bunu. Ee, en yüksek teklifi veren Tamince de e, bu şekilde konuşmuş. İhale öncesinde Mehmet Cengiz'in agresif olmayacağız. Ve tahta Tamince'nin ise ne pahasına olursa olsun alırız demiyorum sözlerine rağmen kıran kıran bir mücadele gerçekleştiğinden bahsediliyor. Ee, milyon dolarlar havada uçmuş yine. Ve sonuçta da e, Tamince'nin e, şirketleri de e, ihaleyi almışlar. Peki ben bir tek noktaya takıldım. Birdenbire geri dönüp <gülüyor> idraksizliğime de verilebilir bu şimdi Bülent Arınç diyor ki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Gezi Parkı eylemlerinden çözüm sürecine Suriye'deki gelişmelerden seçim barışı tartışmalarına kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdiğini belirtmişti Zaman Gazetesi'nin ee, şu Herkes tef gibi gergin demiş. Tef bilir misin sen? Evet bilirim. Gergin olur enstrüman olarak. Davul derisinden şey davul derisi diyorum özür dilerim. Deve derisinden sesi hmm. güzel çıkar diyorlardı. Öyle mi? Deve derisini ben sadece kare göz sadece şeylerinde perdesinde figürlerin kesildiği bir şey. Malzeme olarak biliyorum ama haklı olabilirsin. Hmm. Bu konuda bir ile görüşmemiz yani, lazım. gergin olduğunu, Bülent Arac'ın söylediğini hak aslında hak da vermek lazım. Gergin, gergin ve gerilimli. Peki gergin ve gerilimli durumlarda istikrardan bahsedilir mi? Herhalde tersi diye anlamamız gerekir değil mi? Evet gergin bir istikrar olsa olsa gergin bir istikrar olur. Yine. Gergin istikrara da istikrar denmiyor şimdi. Evet. Bildiğim kadarıyla yani. Yanlışım varsa düzelt ama. Estağfurullah efendim ne demek o zaman e, peki şeyi nasıl izah ediyoruz? Şimdi sana günün hafta ortasını da biraz geçtik. Günün sorusu. Evet, Hemen o, not geldi. vereceğim. Ee, barajı %10'da tutmak şart diyor. Çünkü istikrar gerekiyor diyor. Bir yandan da tef gibi gergin diyor. Hangisi doğru bu açıklamalarda? Doğru, doğruyu mu arıyoruz? Evet. Mutlak doğru. Mutlak doğruyu bulabilecek durumda değilim açıkçası. Ama yani barajlar konusunda sadece seçim barajları değil maddi anlamda kurulan barajların da bir istikrarın ürünü olduğundan bahseden açıklamalardan da dün bahsetmiştik. Veysel Eroğlu bahsediyordu. Örneğin istikrarın barış sürecindeki gelişmelerin bir meyvesi olduğundan bahsediyordu. Güneydoğu çevresinde kurulacak olan barajların, hidroelektrik santrallerinin. Bu da bir diğer versiyonu galiba. Evet, peki bu soruyu tam geçtiğini saymıyorum. Bir ek soruyla takip ediyorum. Bir şey veriyorum sana, son bir fırsat daha veriyorum. Madem istikrar konusu bu, o zaman niçin %10'la yetinelim? Niye %25'e mesela çıkartmayalım barajı? O zaman biraz... E, fazla mı istikrar olur? Çok fazla istikrar olur. O zaman gerçekten alıntı yapılan o ünlü... Kişinin gerçekleştiği de görülebilir. Adolf Hitler ya da e, Mussolini gibi o dönemlere bir göz kırpmada yaşanabilir 25'e gelindiği vakit. Peki bu bugünü atlattın. Şimdi gelelim şey meselesine. Dönelim başbakanın konuşmasına. Başbakan ne diyordu? Satır başları şöyleydi. 10,5 yıldır yaptığımız her reformu durdurmaya çalışan bloklar oldu. Biz bireylere haklarını teslim ederken birileri ceberrut gibi bir devlet anlayışını savundular diyor. Baraj burada da belki e, akta gelebilir. 10,5 yılda nice reformlar gerçekleştirdik. Bu reformlarla devlet zayıflamadı, daha da güçlendi. Biz insanlık dışı muamelelere son verdik diyor ki son olaylardan ortaya çıkan bir faili meçhul cinayet var şu anda. Henüz failin ortaya çıkmadı. Ali İsmail Korkmaz cinayeti eskiden karakollara gittiğimizde gülmeyen yüzlerle karşılardık ama artık böyle karakollar yok diyor kendisi. Artık insanlık dışı muameleye sıfır toleransın olduğu bir dönem yaşanıyormuş Türkiye'de. Bu ülkenin polisi ülkenin ne kadar sahibi ise Bingül'ün mezrasındaki Ahmet Amca'da o kadar sahibidir diyor. Tamam. Peki bir de şey de demiş e, polisimiz güvenlik için Toma'da kullanır biber gazı da kullanır demiş. Gerekirse mermi de kullanır demiş i̇şte mi? 10... İşte o kişi mermiyle öldürüldü. Evet. Etam Sarısu. Etam Sarısu Ankara'da kafasına isabet eden 9 milimetrelik bir mermi çekirdeği. Plastik mermilerden insanların gözleri çıktı. Evet. Bundan da bahsetmemiş. Mermi mermi konusu yok yaptığı konuşmada. Evet. Ama birkaç kötü örnek üzerinden tüm teşkilatın karalanmasına izin vermeyiz diyor. Bunun karşısında duran da ilk biz oluruz demiş. Ve polisin suçla mücadelesini çok sık eleştiri konusu yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğinden bahsetmiş. Medya ve sosyal medya yoluyla polisimizin hedef alındığına şahit oluyoruz demiş kendisi. Evet. Diktatörler de hiç seçime gider mi diye e, de örnek vermişti. Biz de vakti zamanında e, seçim değil de kamuoyu yoklaması plebisit filan Hitler'in çok sık kullandığı başarılı operasyonlarını hatırlatmıştık. Şimdi e, diyor bu böyle. Polis son derece müşfik ve bu ülkenin polisine öz evladına utanmadan küfür eden beyiniz felçli zihniyet edeyim milletimize bakarız demiş. ve e, Fakat bunun bir cevabı da gelmiş. Buna doğrudan cevap değil de daha doğrusu dünyanın önde gelen e, sanat, edebiyat, sinema, tiyatro, e, yazarlık Hatta siyasetin de içinde olduğu bir dünyadan batı sanat dünyasının en önemli isimleri arasında gösterilen çok sayıda ünlü kişi The Times gazetesine İngiltere'de yayınlanan Britanya'da tam sayfa ilan vermişler ve Gezi Parkı'ndaki aşırı polis şiddeti nedeniyle ve İstanbul'daki bütün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı son derece sert bir dille eleştirmişler. Zeynep Gürcan'ın Hürriyet Planet'te yayınlanan bir haberiydi bu. Başbakan Erdoğan'a göre Avrupa Konseyi üyesi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir tarafı olduğu da hatırlatılıyor mektupta. Sonuç olarak 5 masum gencin ölümüne neden olan emirleriniz Strasburg'da bir davaya dayanak teşkil edebilir diye yani çok önemli bir şey de söylüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de e, bu polisin sert e, uygulamaları gidebilir diyorlar. Yani sert uygulama dediğimizde 5 kişinin öldüğü, biber gazının rastgele kullanılması sırasında da 11 kişinin gözünü kaybettiği ve 8 binden fazla kişinin yaralandığının e, bilindiği bir Evet Erdoğan kendisi polislerin e, sayısız yaralanan polisten bahsediyor ama onların e, e, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadığı için bilemiyoruz o yaralanmaların ne durumda olduğunu fakat evet. şeyi biliyoruz. Çok net olarak. Ki, kaç kişi olduğunu biliyoruz. Başbakan Erdoğan da ölen kişilerin kaç kişi olduğunu biliyordu. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi şeklinde açıklamasını polise yapıyordu. Polise şiddet uygularken öldüler diye evet, bir evet. ifade yapıyordu. Ve karşılaştırmayı yapıyordu. Ölen bir insanla başka ölen insanların karşılaştırmasını yapıyordu. Evet. Şimdi bu önemli bir açıklama gerçekten ve evet, ee, evet. Türkiye'deki tutuklu gazetecilere de aynı şekilde değinilmiş. Çin'de ve İran'da tutuklu bulunan gazetecilerin toplamından daha fazla olduğu belirtilmiş mektupta. Göstericilerin çapulcu veya dış mihraklı, daha doğrusu dış destekli teröristler olarak tarif edilmesine de tepki gösterilmiş. Gerçekte onlar sadece Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal'in belirlediği şekilde layık cumhuriyet olarak kalmasını isteyen gençler şeklinde de bir açıklama yapılmış. Evet yani Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın benzersiz bir şiddet kullanımıyla boşaltılmasından sadece günler sonra tek suçları sizin diktatoryal yönetiminize karşı çıkmak olan bu beş ölüye aldırmadan İstanbul'da Nürnberg toplantısını hatırlatan bir miting düzenlediniz diyor ki bu Hitler'in işte bilenlerin hepsinin yüreğine korku salan mitingleri sizin hapishanelerinizde Çin ve İran hapishanelerindeki sayının toplamından daha fazla gazeteci var. Buna ek olarak göstericileri çapulcu, yağmacı, hooligan olarak, holigan ya da olarak nitelendirdiniz. Hatta bu göstericilerin yabancıları yönlendirdiği teröristler olduğunu söylediniz. Oysa gerçekte bu göstericiler senin de dediğin gibi sadece Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün öngördüğü şekilde laik bir cumhuriyet olarak kalmasını isteyen gençlerdi diyor. bunların sonucunda 5 masum gencin ölümüne neden olan emirleriniz Strasbourg'da bir davaya dayanak teşkil edebilir diye bitiyor. Saygılarımızla demiş. Yani 11 kişinin ayrım gözet Max's'in biber gazı kullanımı nedeniyle gözünü kaybetmesi beş kişinin ölmesi ve 8000'den binden fazla da yaralının e, yaralın, kişinin yaralanmasına sebep olacak biçimde zalimce bastırmasını en güçlü şekilde kınamak amacıyla yazıyoruz diyorlar. Aralarında çok tanınmış simalar var. Pek çok Oscar ödüllü insan da var şöyle bir bakıyorum Sean Penn Susan Sarandon David Lynch Andrew Mango Atatürk'ün biyografisinin yazarı Susan Sarandon Dead Man Walking filmiyle Oscar ödülü almıştı Sir Ben Kingsley Gandhi filmiyle Oscar ödülü almıştı Vanessa Redgrave Julia filmiyle Oscar almıştı Sean Penn Milk ve Mystic River filmleriyle almıştı altın palmiye almıştı David Lynch yönetmen ayrıca Sir Tom Stoppard vardı Shakespeare'in filmiyle Oscar ödülü almıştı böyle gidiyor geniş bir liste var Fazla say da var evet, listenin filmimiz. içerisinde epey bir uzuyor Türk bu liste ve Fuat burada var film yapımcısı Milliyet Planeti'nin de belirttiğiniz üzere yayınladığı metinde bu şekilde imza, bu metnin altına imza atanlar da aynı şekilde görülebilirler. Hürriyet'in internet sitesinde ve diğer internet sitelerinde de yayınlandı bu bildiri. Evet. Benzer bir bildiri de aslında Gezi Parkı eylemlerinin İlk günlerinde yayınlanmıştı. Slavoj Žižek, Jakob Roginsky ve e, Michel Taussig ve Vattimo, Cian Vattimo gibi pek çok ünlü filozof Türkiye'deki gezi parkı direnişindeki polisin orantısız güç kullanımına ilişkin bir bildiri yayınlamışlardı. Daha ilk evet, günlerde. Evet, yani Jean-Luc Nancy, Antonio Negri, Jacques Rancière, çok önemli e, pek çok şey de vardı evet aralarında dünyaca ünlü filozoflar. Ayrıca da daha ilk 5 Haziran'da da e, Profesör Nam Chomsky'nin, Hanif Kureyşi'nin yazar, oyun yazarı ve senaryo yazarı, Terry Gilliam'ın sinemacı, Paul Schrader'in sinemacı ve senarist, Bianca Jagger'ın da işte İnsan Hakları Vakfı kurucusu, Susan Sarandon'un orada da adı vardı. Onlar da açık bir mektup yazmışlardı zaten uyaran böylece gidiyor çok uzun bir liste var şimdi bunların da ardı arkası kesilmiyor giderek uluslararası alanda çok önemli bir şeyle tepkiyle de karşı karşıya kaldığını söylememiz lazım evet. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin evet şimdi ekoloji hareketleri gündemi köşemize geçiyoruz Koray Cengiz ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hizmet Binası'nın durumunu konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. ...günaydın Koray Bey. Merhaba, günaydın. günaydın. Evet, e, nedir bu Başbakanlık Hizmet Binası'nın durumu? Bizi biraz aydınlatır mısınız lütfen? E, tabii ki biraz bilgi vermeye çalışayım size. E, tabii, e, öncelikle çok önemli bir bina. Tabii ki baktığınız zaman... E, ...Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hizmet Binası'ndan bahsediyoruz. E, hali hazırda e, şu anda... E, ...kaba inşaatı neredeyse tamamlanmış... Ankara'nın birçok yerinden e, görülebilen nispeten yüksek bir tepede e, eskisine oranla da düşündüğünüz zaman çok daha ciddi büyüklükte e, bir bina. E, ancak ne yazık ki bu bina e, birçok insanın da hassas olduğu bir noktada. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin e, hem de tam e, kalbi konumunda tarihi şekilde alanı olarak tabir edilen Atatürk Orman Çiftliği'nin tam da ortasında e, yükselmiş durumda. Bu nedenle e, ben de dahil olmak üzere, birçok meslek odası da dahil olmak üzere, Ankara'ya, kente duyarlı, Atatürk Orman Çiftliği'ne duyarlı birçok insanı da rahatsız edebilecek bir konumda açıkçası. E, ve ne yazık ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlık Hizmet Binası e, ciddi anlamda birden fazla davayla karşı karşıya hatta bu davaların sonucunda e, idari işlem anlamında e, ne yazık ki sakat bir hale gelebilecek durumda. Hatta bunun artık kıyısına gelmiş diye de e, tarif edebiliriz Davaların konusu ve hukuksuzluk nerede yatıyor Koray Bey e, Şimdi davalar evet. birden fazla bahsettiğim gibi Öncelikle burası e, Tarihi şekilde alanında aslında bütün Atatürk Orman Çiftliği alanı e, 1992 yılında sit alanı olarak ilan edildi e, Daha sonra o zamanlar derecesi yoktu sit alanların 1998 yılında da birinci derece sit alanı Olarak ilan edildi Tam olarak Başbakanlık Hizmet Binası'nın bulunduğu e, 53 ektarlık Bir alan Birinci derece sit alanından üçüncü derece sit alanına düşürüldü. Öncelikle bunun iptali için bir dava açıldı. Ee, daha sonra e, tabii orada birden fazla işlem var. Önce 46 hektar sütun sit alanı düşürüldü. Bu yetmedi. bir 7 hektar daha ilave edildi. Toplam 53 hektara ulaştı ve bunlara karşı hep davalar açıldı. Ee, daha sonra burası kentsel dönüşüm ve gelişim koca alanı ilerledi. Ee, Bu sefer bunun iptal için bir dava açıldı. Ardından uygulama imar planı bunun için iptal davası açıldı. Bunun da ardından son olarak inşaat ruhsatı ve yine inşaat ruhsatının iptal için de dava açıldı. Şimdi baktığınız zaman e, hani en önemli noktalardan bir tanesi şu. Bir defa Atatürk Orman Çiftliği arazisi belli bir amaca özgülenmiş bir arazi. E, 1937 yılında Atatürk'ün şartlı bağışı ile beraber hazineye devredilmiş ve Orta Anadolu'da özellikle tarım yapılabileceğinin kanıtı olarak sembolik anlamda ortaya çıkmış ve bunu başarıyla yıllarca gerçekleştirmiş bir araziden bahsediyoruz. Yani Atatürk'ün e, tarıma verdiği, ziraiye verdiği, tarımda sanayileşmeye verdiği önemin çok açık ve somut bir ifadesi Atatürk Orman Çiftliği. Baktığınız zaman Ankara için çok önemli e, noktaları var, yeşil alan, yeşil bir kuşak, e, hava koridoru olması, ekolojik anlamda değerli olması gibi çok önemli e, sonuçları var Atatürk Orman Çiftliği'nin ama en önemlisi e, tarım yapılabileceğini bize çok net gösteren tarımsal bir örnek, tarımsal bir model aslında Atatürk Orman Çiftliği. Ancak ne yazık ki uzun yıllardır sürekli parça parça parça, parça kültürerek e, 1937 ve sonrasındaki dönemden çok daha Küçük bir noktaya gelmiş durumda. Tarihi şekilde alanında da bir başbakanlık hizmet binası şu anda ne yazık ki yapılıyor. Biz sit alanının e, düşürülmesine karşı çıktık. Çünkü burada daha önce Orman Genel Müdürlüğü'nün tesisleri vardı. Orman Genel Müdürlüğü'nün tesisleri de e, son derece güzel bir peyzaja sahip. Ağaçlar içerisinde biraz da yanında lojmanlarıyla beraber güzel bir tesis katıldık Orman için içerisinde. Düşünün ki Türkiye'de başbakanlık hizmet binası böyle bir alanda kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek yapılabiliyor. Yine kentsel Konunun en aslında Tabii. Yani baktığınız zaman kentsel dönüşüme konu olabilecek hiçbir durum yok. Ne bir eskiyen kent dokusu, ne orada hani kentsel dönüşümde sıkça karşılaşılan vatandaşlar arasındaki mülkiyet problemi gibi planlama yapılırken aşılması gereken ciddi problemlerin olmadığı bir alan. Bildiğiniz Orman Genel Müdürlüğü tesisleri var. Çıkartırsanız. Yerine tadilatını yaparsınız, gerekirse depreme daha dayanıklı bir hale getirirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz ama Başbakanlık Hizmet Binası ne yazık ki kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek yapılıyor. Ve eğer bizim açtığımız bu davalar sonucunda da e, uygulama imar planı, inşaat ruhsatı, e, sit alanının pişirilmesine ilişkin karar bütün bunların hepsi iptal edilirse ne yazık ki Türkiye'nin kaçak yapılaşmış bir Başbakanlık Hizmet Binası olacak. Evet, sürreel gibi bir, bir... Yani hakikaten gerçek üstücü bir e, tiyatro eseri seyredermiş gibi bir durum oluyor. Evet, hadi. Evet, bu davaların durumunu takip edeceğiz herhalde hangi aşamada Yani en önemli noktası davalarda bilirkişi raporları alındı, bilirkişi incelemeleri yapıldı. Hani gelir park sürecine benzer bir durum da yaşanıyor burada. Davalar devam ederken, yargılama süreci devam ederken hatta bilirkişi incelemesi bile yapılmışken bunu hiçbir şekilde dikkate almayıp inşaata devam eden, inşaatına devam edilen bir başka kamu hizmet binası var. Bilirkişi raporları bütün bu iddialarımızı destekler mahiyette geldi. Dolayısıyla burada bir yürütmeyi durdurma kararının verilmesi ya da bir iptal kararının verilmesinin artık son aşamasına geçmiş durumdayız. Ama buna rağmen inşaat hızla devam ediyor. Başbakanlık Hizmet Binası davalara rağmen, bilirkişi raporlarının, bilirkişi heyetlerinin tespitlerine rağmen sanki hiçbir şey yokmuşçasına yapılmaya devam ediyor. Evet, hangi şirketin yaptığında bu inşaatı sorabilir miyiz, biliyor muyuz? Çok yapıyor. Doğrudan Toki'ye verilmiş. Toki'ye, doğrudan tarafından yapılıyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Koray Bey. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyorum. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Evet, nereden başlayıp nereye doğru gideceğimizi kestirmek çok güç hale geldi ama... Yani dün şey bu KCK'nın yaptığı açıklama... Evet, bu KCK evet bunun açıklaması değil mi? Hı hı. Evet bir onun konuşacağız bir de ilaveten şeyi de konuşabilir miyiz iki saniyelikte olsa bu şeyden gelen batıdan önemli sanat dünyasının çok önemli isimlerinin de Erdoğan'a açıkça nazi dönemine benzer uygulamalar yaptığını söyleyen açık mektuplarını The Times'da yayınlamış da ciddi bir uluslararası tecride doğru gidiyor mu diye de sormak lazım Bu geçen salı e, taraftaki makalemde e, bu üç dinamikten söz ediyordum evet. e, işte bu son söylediğin o yani Times'da yayınlanan makale yani uluslararası bir izleme Mekanizması var Buna küresel vicdan da deniyor ee, artık illaki ki bu hükümetlerden Gelen e, ikaz Demek değil eskiden olduğu gibi ee, Yani o, oraya imza atanlar arasında Batılı olmayanlar da e, Var olabilir Ve e, ya, bu, bu dinamik Önü alınabilecek bir dinamik değil Yani siz işinize bakın denecek bir dinamik de değil. Ki Türkiye'deki muktedirlerin bugüne kadar verdikleri tepkiler maalesef sadece bu yönde. Yani siz işinize bakın. Yok işte siz önce kendi dertlerinizle uğraşın. içişlerimize karışmayın falan gibi son derece 19. yüzyıllı tepkiler bunlar. Ve bu sadece... Times'a çıkan e, bir çağrıyla e, başlayan veya biten bir şey de değil. Yani bunun e, çok ciddi bir mali bedeli var. Ve Türkiye şu sırada o mali bedeli ödüyor. Evet, e, Hatırlıyor musun bu, bu çemkirmeleri bu hönkürmeleri e, değil mi? Şu gezi esnasında işte faiz lobisi zırvaları falan <gülüyor> ne oldu? Türkiye faiz arttırmak zorunda kaldı. Evet. <gülüyor> Ve o geziden dolayı veya faiz lobisinden dolayı falan değil. Yapılan hatalardan dolayı. %5'e indirdiler faizleri. Türkiye'nin öyle bir e, iktisaden öyle bir lüksü yoktu. Yani Türkiye cari açık veren, e, muazzam israf e, eden, hiçbir tasarrufu olmayan, sadece tüketen, her şeyi tüketen tabii bu arada e, değil mi? Ee, doğal kaynağı olmayan yani işte petrol zengini veya herhangi başka bir hammadde zengini olmayan e, katma değer e, konusunda son derece zayıf olan yani biz ithalat yapmalıyız ki ihracat yapabilelim değil mi? Ee, ve muazzam handikapları olan bir ülke iktisaden söylüyorum. E bunun mali bedeli var. Sen bu ya yani paran yoksa o parayı bir yerden bulacaksın. E o paraya da o parada bizde 5'e gelmez. Bu kadar basit yani ve o oldu. Bunun ne geziyle ne faiz lobisiyle ne Yahudi lobisiyle alakası var yani. Bu bambaşka bu teknik bir konu. Yani bu, bu her yerde böyle. Kaldı ki Türkiye'ye mahsus da değil. Brezilya'da bu aynı durumda şu sırada ama orada öyle faiz lobisi falan diye çemkiren yok yani. Yani Türkiye giderek, yani AKP iktidarındaki Türkiye giderek dünyayla atışan, dünyayla laf yarıştıran bir ülke halini almış durumda ve bu hiç ayrı alamet değil. Yani bunun her tarafa yansıyor çünkü bu ruh hali. Yani demin TCK dedim. Yani Suriye'de olup bitenlerden tut işte faiz politikasına kadar ya yani mali politikalara kadar her yere yansıyor. Evet şimdi iki ufak ilavede bulunayım müsaade edersen. Birisi bir kere senin e, bu e, şey hiçe sayan e, yetkililerin ağzından işte onlar bize akıl vereceklerine, kendilerine baksınlar edebiyatının. Edebiyatının son örneği dündü zaten polisle beraber. Yani, Ankara, tabii polisleri genel... konuştu de evet, evet. konuşturdun. Evet, evet. Ve bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar demiş. Evet. Ve evet. Amerika'daki o Traven Davis'in öldürülmesi hikayesini de 17 yaşında bir deneciyi genç öldürüldü. Buyurun kıyası yapsınlar diye vermiş yani. Bunu da onun o öldürenin bir polis olmadığını da bilmiyor ya da söylemedi <gülüyor> bence. Ama ikinci yani olarak bilse bile evet, evet. yani çok iki evet, evet. yanlışın bir doğru ettiğini de bilmiyor evet. etmediğini daha doğrusu ettiğini zannediyor. Ee, öbür bedel mesesine gelince orada da küçük bir ilave hem Amerikalı iktisatçı bu krizin başlangıcında öngörüleri de doğru çıktığı için çok ün kazanmış olan Nuriel Rubini'nin Guardian evet. gazetesinde yayınlanan makalesinde Türkiye dahil büyüyen ekonomilerin yavaşladığını ve rüyanın balayı döneminin sona mı erdiği sorusunu gündeme getirdiği bir yazı var ve Bilmiyorum. cari açık riskini söylüyor. Önemli bir iktisatçı olduğu için bir de e, finans çevrelerinin en önemli yayın organı financial Türkiye'li biliyor musun? Efendim? Nuriye Rubini değil mi? Evet. Hı hı. Bir de şey de Financial Times'da çok saygın gazetesi o çevrelerin hı hı. Türkiye'deki Merkez Bankası'nın faiz artırımına geniş yer ayırmış ve bunu politika değişikliğinin işareti olarak yorumlamış ve Türkiye'de büyüme hedefinin tutması zor, cari açığında kapatılması zor diye önemli bir uyarı yazısı yazmış. Düşük faiz enflasyon yüksek büyüme böyle bir şey yok. Yani geçen gün Deutsche Bank bunu yazdı. Evet. Onu, o üç işte defa yani şeyin dövizin başını alıp gittiği sırada. Yani bu bu, bu balayı dönemi tabi ifadesi Türkiye için çok geçerli. Yani bu ve bu son 10 yılı belki yani ne bileyim en azından 6-7 yılı anlatan bir ifade. Ee, sembolik bir ifade bu ee, ve sorunlar ardarda arda geliyor dikkat edersen ve üst üste biniyor ve çözüm konusunda hiçbir adım atılmadığı gibi ee, ve oyun kuruculuktan bahsedilirken tamamen e, dışarıdan gelen veya içeriden gelen gezi buna dahil ee, e, itirazların tepkilerin karşısında cevap verme durumuna düşmüş bir Türkiye var artık. O oyun kuruculuk, işte gündem belirleme falan gibi böyle çok iddialar iddialı laflar var ya işte o bitti belki artık. Evet, ben i̇şte, de tam onu söylemek istiyordum zaten. Evet yani bu. Yani, ama bu bu gidişat hiç hayırlı bir gidişat değil. Bir yerden herhalde yani Gezi belki yeterli bir ikaz veya işaret fişeği değildi iktidar açısından. Demek ki başka e, diğerden e, gelecek yani bu e, bir, bir bir çanak çömlek başka bir yerde patlayacak sanki. O da e, kanatince hükümetin bu e, Rojava yani Batı Kürdistan e, sıkıntısı e, üzerinden de tamamen kendi e, tasarrufuyla. E, gelecek gelişecek gibi geliyor bana ve çok ürkütücü yani ben orada bir delilik yapabileceklerinden korkuyorum. MHP e, zaten e, oradaki şeyi aldı havayı aldı ve devlet bahçeli biliyorsun e, girin dağıtın orayı falan diyor yani e, e, AKP'nin de ve e, daha ziyade Başbakan Erdoğan'ın hangi e, diskuru hangi söylemi tutturduğunda bildiğimiz için yani burada böyle bir yani bütüleri diken diken eden bir e, bir hata e, ihtimali orada duruyor. Yani e, çünkü bunun emareleri de var ve başında bahsettiğimiz bu dünkü KCK açıklaması tamamen bununla alakalı. İşte bu AK Parti, e, tek parti dönemindeki ve sonrasındaki Kürt polisi politikasını bırakmadı diyor çünkü zehir zemberek bir tespit var yani hepimizin bildiği şeyleri tekrar ediyor Kürt politikası konusunda ve esas tabi e, oradaki dinamin görmekten de aciz yani hükümet yani o bir er bir konferansı toplandı biliyorsun ve e, Türkiye'nin bir numaralı dostu e, Mesut Barzani e, Öcalan'ın da aramızda olsaydı keşke falan gibi evet. laf etti yani burada çok ciddi bir sınır ötesi durum var bu yani Türkiye'nin, Suriye'nin, İran İran'ın neyse sınırlarını aşan bir, bir bir gelişme, bir dinamik var orada. Yani Kürtlerin Kürt liderlerinin başını çektiği. Bu buna verilecek cevap hükümetin farklı yetkililerinin veya devlet Bahçeli'nin dediği gibi acaba. Sabrımız taşıyor mu... İşte ...bütün e, soru... ...ve problematik bence orada... ...bugün itibariyle... E, ...mesela şöyle ifadeler var... ...KCK açıklamasında... ...Suriye'de Araplar özgürlük istediğinde... ...Kürtler istemeyecek mi? E, ...farklı bir kimlik olmanın... ...ve demokrasinin gereği olarak... ...tabii ki isteyeceklerdir... ...diyor... ...buna mukabil... E, ...başbakan sabrımız taşıyor diyor... ...Bülent Arınç fiili durumları kabul etmeyiz diyor... Ee, Ahmet Davutoğlu aynı şeyi söylüyor ve tekit e, üzerinden. Yani bu kuru sıkı mı? Bütün sorun bu. Çünkü e, pazar günkü e, iftar konuşmasında artık her gün konuşuyor biliyorsun başbakan bunu da altını çizelim. Yani her iftar yemeğinde konuşuyor. O eskiden salıdan salıya konuşurdu biliyorsun. <gülüyor> şimdi, şimdi her gün hutbe e, veriliyor ve ee, orada e, sabrımızı taşıyor ama şimdi ne yapacağımızı şimdilik bana sormayın ben de söyleyemem gibi Esra Engiz bir laf etti biliyorsun pazar akşamı ee, e, şimdi bu, bu çok, çok mide bulandırıcı bir laf bu yani ne, ne demek yani burada böyle bir harekat planı mı var Biz bilmediğimiz orada bir e, çünkü orada sınır mınır yok bir tane de, demiryolu yolu var biliyorsun Bağdat yani işte bu, bu. Bağdat demiryolu. Bağdat demiryolunun ee, başlangıcı aha. evet. Ha, hattın üstü, hattın altı geçen gün Cengiz Şandar yazıyordu ayrıntılarıyla. Şimdi dolayısıyla orada bir sınır mıdır yok yani ve Suriye Kürtleriyle Türkiye Kürtleri e, işte işte şu tuhaf et tırnak lafı var ya yani ondan da öte yani Türk ...Suriye Kürtlerinin çoğu Türkiye Kürtü aslında. Evet, dün yani, tam da bunu... ...çok yakından, evet. çocukluğundan beri... ...yaşamış olan, çok iyi bilen... ...Mithat Sancar'la da aynı şeyi konuştuk. Yani sol evet. tarafına baktığınızda ...sınır falan görmezsin. Bir dikenli tel vardır... ...ama orası da... ...aynı topraktır diye. Öyle büyümüş... ...kendisi Hadi de. Sayıd'den sonra oraya kaçmak zorunda olan... Yani ...Süryanilerle birlikte Kürtler de gidiyor... ...o dönemde 1920'lerde... ...20'ler sonrasında, 30'larda falan... E, tamamen şey ve Suriye Kürtleri arasında haymatlos olanlar var biliyorsun yani çok ciddi bir haymatlos nüfus var orada vatansız nüfus yani evet. kimliği olmayan onlar Türk mi evet. Zaten PKK'nın içerisindeki e, şeylerin e, söyle adını gerillanın e, çok yani çok ciddi bir bölümü Suriye Kürdü idi zamanında. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Fakat anlaşılan o ki yani Türkiye'den çekilen PKK, PYD ile birleşip orada böyle bir fiili durum yaratmak üzere veya yarattılar biliyorsun. Çok sıcak çünkü şu sırada oralar ve Irak sınırı, Arabiye kapısı. Şimdi bu buna verilecek cevap nedir yani hükümet buna ne cevap verecek açıkçası yani ona dünya aleme ayar veren bir iktidarın orada gelin konuşalım siz de bizim kardeşimizsin demesini beklemek mümkün değil mesela şöyle bir ifade var gene bu aynı açıklamada her biri başka ülkeden gelen ve Suriyeli olmayan İslam maskeli çeteleri destekliyor Türkiye diyor ama kendi topraklarında özgür yaşamak isteyen Kürtlere düşmanlık yapıyor diyor. El-Kaide'ye bağlı olduğu söylenen bu çetelerin komşuluğundan rahatsız olmuyor ama kardeşim dediği Kürt'ü komşu olarak kabul etmiyor. Kürt'e hiçbir şey gitmesin diye ambargo uyguluyor ama bu çetelere her türlü imkanı sağlıyor. Yani maalesef bu sadece siyasi bir açıklama olmaktan öte yani aylardır pek çok gözlemcinin ve Amerikalı gözlemcilerin de altını çizdiği bir durum. Bu Al-Nusra veya An-Nusra ile alakalı bu An-Nusra, El-Kaide'nin aslında bir klonu. Yani evet, yeniden... Is i̇smi farklı. Pek... İsmi farklı herhalde. Yani yani pek çok uh, klonu var uh, El-Kaide'nin sağda uh, solda yani, ama evet. bu e, esas ana gövde tabi bu uh, Devlet-i -el İslami'ye El-Irak ve bilad i Şam yani Irak ve Şam ülkesi İslam devleti aslında. Ve dikkat edersen sınır ötesi bir uh, yapı. Aynı Mağrib'de olduğu gibi. Orada da biliyorsun Arap Mağrib'de El-Kaide diye geçiyor Hakim. Hı -hı. Ee, Yemen Bahreyn e, Suudi Arabistan emirlikler Orada da Arap Yarımadası'nda El-Kaide diye geçiyor Yani tamamen sınır ötesi bir durum var El-Kaide yapılanmasında Burada da şimdi son yapılanma Bu Ayman el Zawahiri'nin Başını çektiği e, Hem Şam'ı hem Irak e, kapsayan Yani Şam iliyle Irak'ı Kapsayan e, İslam Devleti adı altında bir, bir ekip var ve Türkiye'nin e, bu, e, bunun Al-Nusra e, tabir edilen klonuyla epeydir e, ilişkide olduğu e, söyleniyordu yani bu son bir yıldır biliyorsun e şimdi artık bunlar iyice açığa çıkmış durumda ve orada bir pek çok fiili durum var sadece bir tane değil şimdi bu acaba diye soruyorum yani hükümet e, bu, bu burada bir e, hatırlarsın e, bitmez tükenmez bir sınır ötesi operasyonlar vardı Türkiye'de bir zamanlar. Nasıl? Tüketilene benzer bir şey mi düşünülüyor? Evet. Yoksa daha kalıcı bir şey mi düşünülüyor? Çünkü çok sert e, ifade açıklamalar geliyor. Bu kuru sıkı değil herhalde. Bizim bizim de sabrımız tüken tükeniyor diyorlar değil mi? Evet, evet. evet. Yani hayır, şey diyor daha beter ne esas yani sabrı sabrının taşması gereken biri varsa onlarda kürtler. Aslında diyor. kürtlerin sabrı taşıyordu. Bu senin söylediklerini doğrulayan bir haber de bugün tarafta da gördük. El Kaiden'in sınır parolası diye üstür manşetten vermişler. Fırat Alkaç'ın haberi. Yani evet. İstanbul'dan Suriye'deki çatışma bölgelerine gidip gelen böyle sürekli bir rakas hareketi gibi El-Kaide'ye yakın isimler sınırdan geçişin yöntemlerini anlatmışlar. İşte sınırdaki asker polis ve istihbarat elemanlarını hangi örgütten ve hangi komutanın emrinde olduklarını söyleyip serbestçe geçebiliyorlarmış Suriye tarafına geçerek. Emekli bir Türk polisi de silah eğitimi vermiş. Pek çok arkadaşımız gitti ve bir kısmı da orada şehit oldu diyorlar zaten. İşte bu yani bu konu bu. Evet, evet, konu bu. Fakat bu, bunun yönetimi gerekiyor. Bu ne kadar yönetiliyor? Ee, diğer bir soru. Kendi Kürtleriyle bir türlü barış adı var. Kendi yok. Bir barış var ortada biliyorsun. Yani bu BDP'nin ve bütün o bileşenlerin... Tarif ettikleri yol temizliği meselesi, işte terörle mücadele kanunundan tut, envai çeşit kanun, seçim barajı falan. Bu konuda hiçbir adım yok biliyorsun doğru dürüst. KCG'ler de hala içeride. Sadece laf üretiliyor, ara ara laflar çıkıyor. Hatta kendine yontan, yani seçim sistemini kendine yontan yeni bir... Ee, bir düzenleme'den bahsediliyor biliyorsun dar bölge bunu işlemişsinizdir muhakkak ee, radyoda ve e, yani e, hakikaten yani ya, anlamak e, aslında hem çok e, zor hem de çok kolay çünkü artık AKP eski bir parti. Evet. Yani birdenbire Gezi ile birlikte bu eskiliği yani ve devlet partisi olma hali teyit edilmiş durumda ve bundan kurtulması çok zor çünkü parti tek kişinin idaresinde malum şimdi bu parti içerisinde hele seçim öncesinde buradan yeni bir dinamik beklemek veya Türkiye'de var olan dinamikleri yani Gezi ruhu diyelim adına yani o itirazı artık o korkusuzluğu bunu anlayacak bunun da sinerji yaratacak bir AK Parti yok. Keza Kürtler siyaset yapıyor ve mesela Lice olduktan sonra Lice bence çok önemliydi yani o zavallı çocuk öldü orada Eskiden olsa ortalığı birbirine katardı biliyorsun Kürt siyaseti. Hiçbir şey olmadı. Siyasete tekrar e, vurgu yapıldı. Yani o yol kazaları tabi e, berbat bir laf tabii yani adam öldü insan öldü ama e, bu yol kazaları e, siyasetten döndürmedi e, Kürt siyasetini, e, Kürt, Kürt politikasını. E, bu da çok önemli bir dinamik. Buna verilen cevap da ortada değil mi? E, üç bu senin demin bahsettiğin e, dış dünya. Bu, bu bir sadece Times'a verilen e, çağrı e, ile e, sınırlı bir şey değil. değil yani o, çünkü o çağrıyı herkes okuyor. Yani Türkiye'ye para veren e, borsacı da okuyor. Ee, ve artık siyasi risk yani Türkiye'nin önündeki siyasi risk eskiden çok görünür değildi. Suriye'de demin anlattığımız meseleyle alakalı olarak yani Rojava e, oraya bir müdahale falan bu, bununla bağlantılı olarak bu risk artık çok ciddi bir yer tutmuş durumda Türkiye ile yapılan Türkiye ile ilgili yapılan değerlendirmeler e, içerisinde. Şimdi bu dolayısıyla burada bir gördüğün gibi yani bir, bir Gayet, gayet güçlü dinamikler var, yeni dinamikler. Yani dış, dış dünya yeni değil tabii ama yani Kürtlerin siyasi yap, e, siyaset yapması yeni e, değil mi? Silahsız silah e, sız, silah e, evet. <gülüyor> davranmıyorlar artık. Eh Gezi de e, e, yani az buz yeni bir şey değil yani e, değil mi? Yani bu bambaşka bir dinamik. Neler neler oluyor yani bizim sokakta. Bakkal, e, bir imza kampanyası başlatmış, bir, bir baz istasyonu kuruyormuş bir e, operatör, Türksel galiba. Ondan sonra <gülüyor> düşünsene sokakta, yani eskiden olsa o adam böyle otururdu dükkanında, ekmek sat işte, ekmek sat i̇şte falan mesela. filan, kapısının önüne sandık koymuş, imza kampanyası başlatmış. Gezi bir, kişi yani bir, bir milat yani. Ee, yani, bu hiç şüphesinde. Biliyor musun bütün... yani, adam kendi başına böyle bir sordu, nerede? sen de bunu yaptı? evet dedi ben de çok kızdım dedi bu olacak iş değil dedi ihtiyaç mı var dedi oturmuş bir güzel de yazı yazmış herkese de imzalatıyor değil mi <gülüyor> ya, böyle bir şey yani gezi gerçek anlamda bir devrimci dönüşümdü ama bunu görmezden de yani görmüyor muktedir yani. kesim yani ve büyük bir kognitif dissonant ne deniyor buna işte yani bunu şey söylemişti Kuminaidu basın toplantısında da anlatmıştı Greenpeace Internationalın direktörü bu Muhammed Seyit Sahaf vardı hatırlar mısın bu şeyi? Evet. Enformasyon Bakanı Irak'ın. Evet Irak evet tabi. Çok komik bir adamdı değil mi? Evet. Onun son toplantısını hatırlatır görüntüler var diyor işte biz Amerikalılar korkaktır fareler gibi kaçacaklar bizim gücümüzden diyor. Ama Sayın Bakan arkada binalar yanıyor bombalı. Amerikan tankları görüntüde. Tanklar görüntüde. Araçlar yanıyor filan. Yok ne ne tankı ne yanması filan diye konuşan bir durum vardı. Biraz onu andırdığını söyleyeyim. Ama bu çok endişe verici. Evet. Evet. Yani mesela bu Salı günü işte politika faizlerinde bir oynama oldu yeni kararlar aldı Merkez Bankası dövizin ateşi kesilmedi yani bugün itibariyle hmm. Yani sadece işte bir, biraz daha fazla e, faiz attırımı bekliyor e, piyasalar e, diyerek açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü burada yapısal bir sorun var artık. yani Veya yap, yapısal sorunlar silesi, silesi var. Yani e, inşaatla <gülüyor> bizim e, favori konumuza gelecek olursak yani inşaatla bu, bunun önüne alınabilir mi? Herhalde e, iktidar mahfillerinde. Ee, bu konuşuluyor şu sırada ki yani bir, e, e, yani zincirinden boşanmış bir, e, bir bir saldırı var şu sırada bu e, yeni kapıdan e, başlayarak 7 kule e, her bu. tarafta Atatürk Orman Çiftliğini biraz her önce taraf. konuştuk yani ya Başbakanlık evet. Hizmet Binası her türlü hukuki şey ruhsatı filan çiğneyerek yapılmakta olan bir dev bina mesela filan yani evet. Evet. bir moratorium ıı, ilan etmek gerekir belki ıı, seçimlere kadar. O durum nedir anladım bakalım? E, İkitala iş yapan e, mimarlar da yaptıkları projeleri açıklasınlar. Ne mi şeffaflık, şeffaflık. Moratorium yani durum bakalım yani bir önümüzü görelim önümüzdeki Mart'a kadar bütün bu inşaatlar e, durdurulsun. Var Hı. mı böyle bir irade sence? Bir kısmı ekonomi ton... batar diyenler var <gülüyor> ya o yaptıkları işlerin bir iktisadi mantığı yok ki zaten çoğu işin kredisi bulunamayacak artık çünkü kredi faizleri uçtu gitti evet, zaten <gülüyor> bu hava limanları meselesini de dün enine boyuna konuşma evet. fırsatımız oldu George Monbiot'un yazılarından evet. da çıkarak orada da anlaşılamayan bir şey vardı böyle tabela asıyor işte Şerafettin Elçi diye Bingöl'de Şırnak evet. Hava limanına ve hı hı. buna karşılıkta işte e, bu Şerafettin Elçinin adının verilmesine BDP'de Barış ve Demokrasi Partisi'de bir jestle karşılık vermeye hazırlanıyor. 20 bin kişilik davetiye bastırıldı, bastırıldı hı hı. bildirildi diyor Erdoğan'ı karşılamak üzere Şırnak'a Cuma günü yani yarın. Fakat bunu sonra bir yalanlama haberi çıktı. Onu da anlamadım çünkü yani böyle bir şey yoktur diye BDP'den geldi ama ben bizzat NTV, MSNBC.com'dan aldığım bir haberi paylaşmıştım. Dinleyicilerle dün paylaşmıştık. Onların belki de NTV'yi de dava etmeleri gerekir. Belki Yalan de haber en yetkili için. isim olarak BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını söyleyebiliriz. O da hükümetin evet. böylesine bir jesti karşısına biz de genel merkez olarak karşılık vererek gerekli dikkatin ve özenin gösterilmesini arkadaşlarımıza söyledik. Şekli o başka de... bir şey ama 20 bin kişi toplamak değil kaldı ki rahmetli Şerafettin Bey'in partisi BDP değildir. Değildi biliyorsun. evet. <gülüyor> yani e, Hayır BDP Cizre ilçe başkanı Mehmet Atabilen bir açıklama yapmış. Başbakanın açılacak havaalanına elçi adını vermesi memnuniyet vereceği ama halka tabii. davetiye gönderdiğimiz haberi tamamen yalan demiş. Evet, ama tabii, bu tabii, tamamen tabii, tabii. yalansa NTV'ye de o zaman bir <gülüyor> şey tekzip. Bir yeri gelmişken bu jestleri madem bu kadar jestle meraklı iktidar şu biliyorsun artık e, her türlü dil konuşuluyor çünkü uluslararası bir hava yolu oldu biliyorsun senin Türk hava yolları evet. uzun uzun bahsettiğiniz ha bir tek Kürtçe konuşulmuyor biliyorsun. <gülüyor> Ama sınır boyunda daha doğrusu Suriye sınırında panzerlerden Türkçe anonslar yapılıyormuş. Bunu unutmamak gerekiyor galiba. Ooo eskiden Oo. beri vardı canım evet. o 90'lardan beri. Asker, askerin Kürtçesi kuvvetlidir. Polis de Ramazan'da da aynı şekilde Tabii ki o da tabii. <gülüyor> evet, Valla çok son derece Çenilerin dediği gibi enteresan zamanlardan geçti. Zamanlar, evet yani bu tabii bu Suriye meselesi'ni e, takip etmeye devam edeceğiz ama Allah Allah muhafaza yani. Evet Allah Allah muhafaza çünkü benim aklıma şeyi getiriyor yani bu e, sıkışmış içeride ve dışarıda sıkışmış iktidarlar e, biliyorsun her türlü deliliği yaparlar yani böyle bir son hamleyle o e, çizilmiş karizmaları tekrar. Toparlamak üzere bunun iki tane 1970'lerde iki tane <gülüyor> acıklı örneği vardır biliyorsun. Bir tanesi Yunanistan cuntası, diğeri de e, Arjantin cuntası. Yani Malvinas evet. e, harekatıyla e, de, e, Kıbrıs Kıbrıs'taki e, darbe ile ve her ikisinin de sonucunu biliyoruz. Allah muhafaza yani. Savaşlar evet. E, peki çok teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Thank you. That's the Way of the World Dünyanın gidişatı da böyledir işte anlamında çevrilebilecek bir şarkı Earth, Wind and Fire topluluğundan dinledik o grubun kurucu elemanlarından Verdine White 1951'de bugün doğmuştu onu bir günaydın demiş olduk Chicago'lu bir müzisyenler grubu o da Şikago'da, Illinois'de doğmuş 1951'de. Ona da günaydın demiş olduk. Bu arada demin bahsettiğimiz konudan bir ufak bir alıntı, uzantı yapacak olursak tehlikeli bir durum da bugün milliyette görüyorum. Şimdi Suriye için en ciddi uyarı geldi. Çok taraflı çatışma çıkabilir demiş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Suriye'deki tüm grupların Türkiye'nin dostu olduğunu ancak Suriye Parlamentosu oluşuncaya kadar tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini söylemiş. Emri Vakiller de daha fazla kan dökülmesine yol açacak demiş. Bir anda iki taraflı bir çatışma çok taraflı bir çatışmaya dönüşebilir demiş. Buna hemen yanında da şeyi görüyoruz. Yani Resulain <gülüyor> kentindeki çatışmalardan kaçan 200 Suriyelinin Türkiye'ye geçmek için Ceylanpınar sınır hattında toplandı. Geçişe izin vermeyen askerler grubun dağılması için zırhlı araçlardan işte senin de demin söylediğin gibi Kürtçe anons yaptı. Ve daha da vahim bir iki satır var. Altta Kürtçe anonstan sonra çatışmalarda ateşlenen bazı top ve havan mermilerinin Ceylan Pınar ve Akçakale'ye düştüğü ama patlamadığı gibi detaylar var. Evet ama tüm. bu insanlar neden Türkiye sınırına dayandığına dair de herhangi bir açıklama var mı bu milliyetin, milliyetin haberinin içerisinde? Çünkü önemli bir e, açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alıyordu. Dün e, Suriye'de e, El-Kaide bağlantılı militanların aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 200, 200 Kürt sivili canlı kalkan olarak e, kullanıldığı bilgisi... Ee, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde vardı. Açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Kürt militanlarla El-Kaide bağlantılı Radikal İslamcılar arasında hafta sonu gerçekleşen, yani Resulayn ve Tel Abyad'da gerçekleşen çatışmaların devam ettiği belirtilmiş yine. Ve e, bu bölgede uzun zamandır El-Kaide bağlantılı Radikal İslamcı militanlar ile yerel Kürt militanlar arasında çatışmalar yaşanıyor. Kürtler evliliğine Radikal İslamcıların saldırılarından korumaya çalışıyor şeklinde bir açıklamada aynı şekilde böyle bir bilgi de varmış. Evet bunu evet son, son derece kaygı sivilde, verici. evet 200 sivil de rehin, rehin olarak tutulmaya devam ediliyormuş. Böyle bir bilgi vardı. Ayrıca eee Ceylanpınar sınırında ise Suriye tarafındaki çatışmalarda çatışmalardan gelen kurşunla yaralanan ve Ankara'da tedavi gören 16 yaşındaki Ahmet Gündüz de ...hayatını kaybetmiş. Bu da 44, ön, 44 dakika önce gelen bir haberdi. CNN Türkiye internet sayfasından aktarıyorum bunu. Kim? Ahmet, Ahmet Gündüz. Ahmet Gündüz 16 yaşında. 16, Temmuz, 16 Temmuz'da sınırı yakın Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki evinde... ...başına isabet eden mermiyle Belki daha akşamdan da gelen bir haber bu evet. Çünkü ben görüyorum şimdi... Hı, var mı? ...aynı sayfada minniyette... Hayatını Suriye kaybetmiş. kurşunuyla gelen Türkiye'de ikinci ölüm diye evet. Öte yandan da işte Demirtaş'ın tabii BDP Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı genel başkanı eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Türkiye El-Kaide'yi mi komşu görmek istiyor diye soruyor. Evet. Bu önemli bir uyarı tabii. El-Nusra gibi grupların Suriye'deki Kürtlere saldırısından sonra arkadaşlarımız görüşlerini Sayın Davutoğlu ile paylaştı. Fakat Türkiye çözeyim derken yangına benzin dökecek girişimlerden uzak durmalıdır demiş. Ve öte, oradaki bütün grupların tamamının hakkını savunmalıdır. Kürtlerin ayrı devlet hükümet kurma niyeti yok. Ama Türkiye el-Kaide'yi mi komşu görmek istiyor? Çatışmaların durması konusunda çaba içerisindeyiz demiş. Bu arada canlı yayının devam ettiğini fark etmeyen Demirtaş'ın diyor Aziz Fidancı'nın Diyarbakır'dan belirttiği bir bildirdiği bir haber bu. E, değişik bir grup var kontrol edemediğimiz. Çok da politik değiller. Örgütlü olsalar sıkıntı olmaz. Sızmaya benzeyen bir şey var. Sadece size karşı değil örgüt içinde çok zorlayıcı şeyler yapıyorlar. Sözleri de dikkat çekti diyor. Evet. Bölge tamamen karışık. En son e, Avrupa Birliği Hizbullahı terör listesine almıştı. Lübnan'daki e, Hizbullah örgütünün askeri kanadının terör örgütleri listesine alınmasına kararlaştırılmıştı. Lübnandan da e, Lübnan hükümetinden de bu karara karşılık bir uyarı gelmişti. E, fakat e, İran'da e, savaşın bir diğer e, aktörlerinden bir tanesi olan İran'da ilginç bir haber vardı. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmetin Necattan görevi 4 Ağustos'ta devralacak olan Hasan Ruhani e, yemin ederek Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağı törene e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa de davet ettiğine dair bir haber vardı hatırlarsanız. Yalanlanmış mı? E, yalanlanmış ama şu şekilde yalanlanmış. Dışişleri Sözcüsü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yani İran Dışişleri Sözcüsü Ruhani'nin yemin törenine ABD'nin davet edilmediğini bildirmiş. Ama şu şekilde bildirmiş. Sözcü geçtiğimiz gün tüm ülkeler davet edildi dedikten sonra gazetecilerin Amerika Devletleri dahil mi sorusuna tüm ülkeler diye tekrardan sert bir şekilde yanıt vermişti. Bu şekilde ortada bir yuvarlak laf çevirme gibi bir şey söz konusu. Ama bir diğer... Hı. Tarafıysa bu olayında Amerika Birleşik Devletleri'nden de cevap gelmiş hemen Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyeti e, Cumhuriyetçi Senetör Lindsey Graham e, İran'ın bu Graham, evet İran'ın bu yaklaşımına Kongreye İran'a savaş izni verecek bir yasa tasarısı sunacağını açıklayarak cevap vermiş hmm. çok karmaşık değil mi <gülüyor> Evet yani bütün bu şeyde Orta Doğu'da Özellikle de Suriye sınırında işte döne döne hep aynı şeyi söylemek geçiyor insanın içinden. Noam Chomsky'nin çok özlü bir şekilde ifade ettiği gibi son makalesinde onu internet sitesine de yerleştirdik, post ettik. Bütün gezi ve benzeri konularda hepsi internet sitesinde yer alıyor. O tekrar radyoda da okuduktu o makaleyi, biz tatildeyken benim sesimle girdi. Onun belirttiği gibi sınırların artık tamamen muğlaklaştığı, çok kanlı ve fecir şekillerde olsa da sınırların erozyona uğradığı ve ortadan kalktığı bir dünyadan zaten yapay olan ve devletlerin sınırların meşruiyetinin de devletlerin meşruiyetinin de Tartışma konusu olduğu, büyük bir yıpranmaya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Evet, sadece Gerçek. silahlı çatışmaların olduğu bölgelerden değil, ne? geçtiğimiz haftalarda gelen haberlerden, geçtiğimiz günlerde gelen haberden hatırlayacaksınızdır. Avustralya mesela kendi sınırlarını korumak için yeni yasa tasarıları, yeni yasalar ortaya çıkarmaya başladı göçmenlere karşı. Ve insanları Avustralya'nın etrafındaki, çeperindeki adalarda Muhafaza ediyordu ve insanlar da bundan ötürü isyan ediyordu ve bu şekilde ancak haberdar olabiliyordu dünya kamuoyu. Sadece çatışma bölgelerinde değil, gerek iklimden ötürü, gerek savaşlardan evet. ötürü insanların göç yolları üzerinde de bu sınırlarında aşındığına dair haberler geliyor. Evet ve iklim demişken o zaman tam zamanı hemen buraya geçeyim. Bir kere e, eski bir haber bu ayın başında gelmişti ama bir türlü fırsat bulup söyleyemedikti. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Yeni bir rapor, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporu durumun vahamet ötesi olduğunu ortaya koyan bir şeydi. Yani e, okyanusların denizlerin seviyelerindeki yükselme iki katına çıktı. Sıcaklıklar hem kara hem de suda yükselme halinde Arktik bölgenin yani Kuzey Kutup Bölgesi'nin erimesi hat safada hızlanıyor ve bütün dünyada da aşırı hava olayları denen şeyler, yani sıcaklıklar, orman yangınlarına yol açan filan ve de seller şimdiye kadar görülmemiş boyutta diyor. Bu son derece önemli bir rapor çünkü 21. yüzyılın ilk 10 yılını bitirdikten sonra bir değerlendirme yapılmış 2001 ile 2010 arası iklim aşırılıklarında dünya iklimi diye bir rapor bu ve o daha 400'e de çıkmamıştı PPM olarak milyonda parçacık sayısı olarak 389'dayken yapmışlar tabi 2010'da bitiyor araştırmanın şeyi şu, o da çok arttı. O zaman son 10.000 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı deniyor. En sıcak, en sulak yani en fazla yağışın olduğu sellerin en sıcak olduğu. Bütün kayıtların rekorlarının kırıldığını tespit etmişler 1850'deki ilk ölçümlerden sonra. Ve e, şimdiye kadar yani 2000, 1991 ile 2000... Ve 2001 ile 2010 arasındaki artış hızı şimdiye kadar hiç benzeri görülmemiş bir duruma gelmiş diyorlar. Bunu hemen belirtelim. Bir de videosu var gayet ürkütücü. Onu da şey yaparız. Common Dreams'den aldım bu bilgiyi. Şimdi gene Common Dreams'den aldığım bir başka bilgi var ki insan hakikaten... Hemen şimdi harekete geçilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bu inşaat furyalarıyla falan büsbütün gündemde olan bu felaket durumu. Arktik bölgede metan gazının bir patlama yapması, geğirmesi diye de tırnak içinde benzetiliyor. Birdenbire su yüzüne çıkması yani atmosfere çıkması durumunda bir nabız da deniyor buna ee, arktik bölgedeki o permafrost denen sürekli donmuş tabaka zaten son derece kırılgan ve zayıf bir şey ee, birdenbire gerçekten süre gelen bu küresel ısınma yüzünden tam bir iklim faciasına yol açabilir diye yeni bir araştırma yapılmış bu çok Guardian'dan da alıntılar var yani bilim insanları sürekli olarak uyarıyorlardı zaten özellikle Doğu Sibirya şeyinde sahanlığının içinde muazzam rezervler kilitlenmiş durumda donmuş vaziyette duruyor onlar birden bir açığa çıktığı zaman işte buna geğirti dedikleri öylesine büyük geri besleme loopları oluşacak ki birdenbire küresel ısınmanın kat be kat arttığına e, tanık olabileceğiz. Evet, diyor. Milyarlarca ton metan gazından bahsediyoruz. Evet. Yani John Vidal da zaten e, aynı konudaki raporunda demiş ki Guardian gazetesinden haberinde hem hükümetler hem de endüstri e, son 20 yılda Ekonomik yaşasın bizi bu çok ekonomik kaynak olarak zengin edecek diye parmak şıkırdatıp oynuyorlardı demeye getirmiş yeni gaz ve petrol alanları kazılarının yapılması çıkarılmasının fakat bu ya yani 60 trilyonluk. Evet ben de onu tam onu söyleyecektim. <gülüyor> Nature dergisindeki bu rapora göre sızıntının belirleri dünya ekonomisine 60 trilyona mal olabilirmiş. Yani CIA'nin e, yaptığı araştırmalara verdiği desteği hatırlarsak yani evet. ne kadardı? 600 bin dolarcık mıydı? 600 bin dolarcık, e, yap, da devletle e, desteğiyle yapılan araştırmalarla bu 660 trilyon dolara mal olabilecek olan büyük felaket önlenmeye çalışılıyor. Milyon değil. Mily e, trilyon, milyar da trilyon, değil. Trilyon. trilyon yok. Sen de trilyon dedin trilyon zaten. Mi? Ben Refleks olmuş artık. Demek. <gülüyor> yani şey için söyledim. Bir kere daha hepimize hatırlatmak için. Yani mi milyon Dam değil. değil. Evet. Milyar <gülüyor> değil. Trilyon trilyon. trilyon. Telaffuza alışalım. 60 trilyon. İyi para. Ee, 60 trilyon. Yani Amerikan toplam ekonomisi, gayri safi, yurt içi hasılası 16 trilyon galiba. Amerika'yı da bir dörtle filan katlıyor aşağı evet. yukarı. İçine Çin'i de alır bu. Diğer ülkelerde de alır. Ve yani bu ekonomik bir bomba. Saatli bomba demişler. Bunun içinde bir iklim e, siyasaları analizcisi e, Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nden raporunda yazarlarından biri ve birdenbire işte Arktik bölgesinde birkaç yıl ne kadar olduğu belli olmayan bir yok oluş hem iklim değişikliği açısından büyük bir hızlandırma sonucuna yol açacak hem de metan gazı bütün çıkacak demiş bu da dünyanın en büyük buzul bilimcilerinden biri belki de bilimcisi kabul edilen Peter Wadams söylemiş o da raporun yazarlarından biri ve diyor ki bire 2013'te zaten 3.5 kilometre karerik bir şey çöküverdi. 2013'te normaldekinin %40'ını bir anda kabul etti 1970'lerdekinin. Ve şimdi kalınlığını da kaybettiği için 2020'de hemen hemen hiç bir daha artık tek kutuplu dünya olacağı söyleniyor deniyor. Yani 2020'ye kadar yedi yıl, Evet 2000 bahsediliyor. 7 yılda birikir mi o 60 trilyon dolarlık para? kolay olmayabilir. Bir başka raporu da başta, programın başında da söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Ee, Grönland'daki, yani gene Kuzey Kutbu'nda dolaşıyoruz. Yeni bir araştırma var orada. Science dergisinde yaran, ya, yayınlanmış. 2012'de yayınlanmış ama ona göndermeler var şimdi. Ee, Journal of Geophysical Research'te. yazılıyor. E, eski araştırmalarda bir şeyin eksik tutulduğunu da hesap etmişler. Çok daha hesap edilenden çok daha fazla bir hızla eriyormuş. Neden? Çünkü erim eriyen su daha sıcak ve içine akıyor şeyin, buz buz kütlesinin içine akıyor. O zaman da ve fotoğrafını, filmini de çekmişler zaten. Böyle e, şeyin e, bir çeşit ısıtılmış tereyağı gibi deniyor. Bir tereyağı kütlesi gibi birdenbire içeri doğru eriyerek yok olup gitmesi, yum, yani şey yumuşuyor, deforme oluyor ve çok daha hızlı akıyor. Yani o dolayısıyla da o 100 yılda filan düşünülen asınmanın Yüzyıllar içinde olacağı düşünen ısınmanın şimdi birkaç on yıl içinde olacağı ve çok hızlı bir felakete yol açacağı da söyleniyor. Evet son bir haber daha var ama insanlar da mücadele ediyor bu durum karşısında. Ee, bu mücadelelerden bir tanesi de Google'a karşı veriliyormuş son günlerde. Arama motoru devi Google e, için yapılan son ifşaatlardan biri de Google'ın senatodaki, Amerikan senatosundaki en büyük iklim değişikliği, en inki olan. Tebrikler. James Info'ya karşı Inhof. Evet, James Inhof. Kendisiyle Inhofe, Evet, evet. 3 dakikalık bir mülakat yapmıştım 2009'da. Çok kızdı bana. Kızdı. Evet. 3 dakika şey. içerisinde nasıl kızdırabildiniz Inhof'u? Kristal ısınma var mı diye sormakla. İşte e, Google'u da Inhof'u destekledi e, gerekçesiyle Protesto etmiş insanlar, iklim değişikliği aktivistleri Çarşamba günü Google'un merkez binası önünde bir eylem düzenleyerek Google'da çok övülen gayri resmi kurumsal sloganı olan hani bu kötü olma don't be evil, evil. evet evil evil'a gönderme yaparak inhofu desteğini çekmesini çaresini yapmışlar. Ve kötüyü desteklemedi demişler. Google tarafından yapılan açıklamada da her iki kanattaki politikacıların görüşlerini, şirket görüşlerini paylaşıp paylaşmadığına dikkat edilmeksizin desteklendiği belirtilmiş. Böyle bir mücadele de varmış. İnhof, inanılmaz paralar aldığı açığa çıkan bir adam. Yıllardan beri bütün büyük enerji şirketlerinden demek ki Google'dan da alıyormuş. Ne olmuş yani? bir eksik bir fazla körler birbirine birbirini ağırlardı diyebiliriz sınavdanın Google'ın da iç yüzünü ortaya çıkardığı raporlarından evet. sızdırdığı rapordan sonra pek de şaşırtıcı değil açıkçası artık Google'ın bu tip olaylara karşı tavırları evet peki bitirelim evet ee, bugün son bir haber vardı istiyorsanız onu da bir verdikten verelim. sonra bitirelim İspanya'da meydana gelen bir tren kazası var Evet, İspanya'nın kuzey batısında Galicia bölgesinde meydana gelmiş bu tren kazası ve yerel yetkililere göre de 77 kişi hayatını kaybetmiş ve 131 kişi de yaralanmış ve ağır olan ne taşıyormuş insan taşıyormuş evet peki Roy Orbison Only the Lonely Yalnızca Yalnızlar adlı parçası 1960'ta bugün Amerikan listelerinde iki numaraya yükselmiş. Şarkı hem de o zamanın en ünlü Everly Biraderler diye adlandırılan en ünlü ikilisi tarafından reddedilmiş, beğenilmemiş. Hem de zamanın en ünlü insanı Elvis Presley tarafından da reddedilmiş. Reddedilince Roy Orbison da ne yapayım ben de kendi beslemi söylerim demiş. Ve büyük bir o benzersiz sesi, tenor sesiyle büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Ona da bir günaydın demiş oldum. onu da onun. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. ci